''Senin tarlanın da ek, benim tarlamı da ek.'' diyor. Zannediyorum nefatülü istemedir ve şahat aynı hayatta mıdır? Ekiyor. Sonra hasat mevsiminde gidiyor. Efendinin tarlasında hep başak çıkmamış. Kendi tarlası da hep başak salmış. Sonra utanıyor öyle demeye de gelip diyor ki, ''Benim tarlada bir şey çıkmadı sizinki, hep başak saldı.'' Hemen Cenab-ı Hakk'a tevecü ediyor, başını yere koyuyor. Ya Rabbi ne yaptım ki sen essettin tayyibatı gün bu dünya bana sana kulluğum karşılığında dünya nimetleriyle alıyorsun elimden diyor. Ağlıyor. Öyle bir ağlıyor. Öyle bir tılıp dövünüyor ki bakıyor çok kendini eziyet ediyor. Efendisi diyor. Ben yalan söyledim. Allah beni affetsin diyor. Esas bitmeyen senin tarlandı diyor. Şimdi her zaman öyle mi yapmalı acaba? Yani Allah nimet verince bu bir gönül meselesi yani. Dünyada yememe mevzuu.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 Sa'di ibn Zeyd'in ifade ettiği gibi Aş-ı bir kılıç bir de kalkan bırakmıştı geriye. İki imparatorlu yıkan adam. Eğer yol buysa, yöntem buysa bence dünyada başka türlü yaşayanlar zevk sefa içinde yaşayanlar uhrevi, baki meyveleri dünyada fani bir surette bitiriyorlar demektir. Aksu olamaz bunun.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 Alem kaç zeytin yiyor? Böyle bir dönemde 3 zeytin. Ben de ancak 3 zeytin yiyebilirim. Çünkü ahad aslan bir insanım. Allah Resulü öyle, Hazreti Ebu öyle, Hazreti Ömer böyle. Hazreti Osman da tuttuğu şey hepsini vermek üzere elinde tutuyorsa böyle demektir. Abdurrahman bin ev tuttuğu şey böyle tutuyorsa yani çok önemli bir şey. Diyelim ki 500 deve yüküyle veriyorsa bir insan kendi için tutmuyor demektir onları.